nakil Kürsüsü Kur'an ve sünnetten hayata nakil İnna al-hamdu Lillāh, n-ahmduhu ve n-iste'ainuhu ve n-istaghfiru ve n-āudhu billāh min shurūr anfusina ve min syyāt a'malina. Mieyadhī Llāh, fala muzillala ve mīyudlil, fala hādīla. Ve ašhadu a'la ilahe illallāh wahdahu la sharīkalah. Ve abduhu ve min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 Hutbeme başlamadan önce geçen haftaki hutbede açıklamaya çalışmış olduğum bir noktayı inşallah düzeltmek istiyorum. Hatırlarsanız demiştik ki İbn-i Teymiye ve İbn-i gibi kime alimlere göre demiştik seferi olan kimse farza bağlı olan sünnet namazları ister gayrı müekket olsun ister müekket olsun demiştik. İster müekket olan ister gayrı müekket olan namazlar olsun. Farza bağlı olan sünnet namazlar kılınmaz onlara göre meşru değildir ve doğru olan görüşte de budur demiştik bunu şu şekilde düzeltiyoruz diyoruz ki sabah namazının sünneti sabah namazının kılınan ilk sünneti hariç onun dışında farza bağlı olan ve müekket olan ve müekket olan namazları seferi olan bir kimsenin kılması İbn-i ve İbn-i ve daha başka alemlere göre inşallah da doğru olan sayı olan görüşe göre kılmak meşru değildir Ya yani ne demek o zaman daha da açıklayacak olursak Öğle namazından önce kılınan iki rekat ve öğle namazından sonra kılınan iki rekat, bunlar müekked sünnettir. Hanefi'de göre hatırlarsanız, öğle namazından önce dört rekat kılmak da müekkedti. Yani müekked olan sünnetler yani, sabahın dışındaki müekked sünnetler. Öğleden önce iki rekat, öğleden sonra iki rekat, akşam namazından sonra iki rekat ve yatsı namazından sonra iki rekat. Bu namazları kılmak, bunlar müekket olduğu için, ne derim? Meşru değildir ama bunların dışındaki diğer farza bağlı olan sünnetler, sabah namazının sünnete başta olmak üzere aynı şekilde vitir namazı da demiştik, bunlar bunda kılınabilir ve onun dışında ikinden önce kılınan dört regat sünnet vesaire diğer gayrimüvekket olan sünnetler kılınabilir, bunda herhangi bir beis yoktur. Ama tabi şunda da bakın, yeri gelmişken söyleyeyim Müslümanlar. Hani dedik ki şimdi öğleden önce öğleden sonra o sünnetler kılınmaz dedik seferi olan kimse tarafından. Ancak seferi olan kimse, öğlenin ilk sünneti değil de işte öğleden sonra kılınan sünnet diye değil de normal mutlak bir nafile olarak, normal bir nafile niyetiyle tabii kılabilir sefer olan bir kimse. öğlen namazından önce, öğlen namazından sonra, akşam namazından sonra, yas namazından sonra. Ama akşamın sünneti diye, yasının sünneti diye, öğlenin ilk sünneti, öğlenin son sünneti diyetiyle değil, normal bir nafile niyetiyle de ne yapabilir? Kılabilir ama bunların dışında seferi kişi ne yapabilir? Nafile namaz kılabilir İbn-i Teymiye i̇bn görüşüne göre. Değerli Müslümanlar geçen haftaki hutbemizde farz namazlara bağlı olan sünnetlerden bahsetmiştik. Bunların müekked ve gayrimüekked olmak üzere iki kısma ayrıldığını söylemiştik ve bu namazların neler olduğunu zikretmiştik ve kaç sekat olduklarını zikretmiştik. İnşallah yine bu konuyu işlemeye kaldığımız yerden Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Şimdi Müslümanlar bizler gayrimüekked sünnetleri sayarken demiştik ki hatırlarsanız Hanefi, Şafi ve Hanbeli mezheplerine göre... Sünneti gayrimüekketleri sayarken yani sünneti gayrimüekket ne demekti? Resulullah Aleyhisselam'ın bazen yaptığı bazen yapmadığı. Bazen kıldığı bazen kılmadığı her zaman kılmadı. Bu gayrimüekket sünnetleri sayarken Hanefiler, Şafiler ve Hanbelilere göre demiştik ki Hanefilere göre, Şafilere göre ve Hanbelilere göre ikindiden önce ikindinin farzına bağlı ikindinin sünneti diye dört rekatlık bir namaz var demiştik. Bunu hem Hanefiler de söylüyor. Hanbeliler de söylüyor, şafiler de söylüyor. Bu üç mezhep diyorlar ki gayrimüvekket olarak peygamberin bazen yapıp bazen yapmadığı bir namaz olarak ikindiden önce ikindiye bağlı olarak ikindinin sünneti diye dört vekatlık bir sünnet vardır bu peygamber sallallahu aleyhi ve Sabit olan bir sünnettir diye dediklerini söylemiştik. Ancak müslümanlar kim alimler ise ikinden önce ikindiye bağlı olan ikindinin sünneti diye bir namaz kabul etmiyorlar. Peygamber Efendimiz'den böyle bir namaz rivayet olmamıştır diyorlar. İkindinin ikindinden önce 4 rekatlık namazın o olduğuna dair bütün rivayetlerin hepsini zayıf olarak kabul ediyorlar Müslümanlar. Ancak bu konuda Allahu alem doğru olan görüş Müslümanlar bu namazın Nebi Aleyhissellem'den sünnet olduğudur. İkindi namazından önce 4 rekatlık ikindiye bağlı ikindinin namazı diye bir namaz vardır gayrimüvekked olarak peygamberin bazen yapıp bazen yapmadığı bir namaz olarak böyle bir namaz vardır. Zira bu konuda İbni Ömer radıyallahu anhtan ve Ali radıyallahu gelen rivayetler Allahu alem sayı olan görüşe göre zayıf olan rivayetler değildir. İbni Ömer'den gelen ve Ali radıyallahu gelen bu iki sahabeden gelen bu konuda dört rekatlık namazı olduğunu ifade eden rivayetler Allahu alem sayı olan görüşe göre zayıf değildir. Delil olmaya elveriştir. Nitekim mesela İbn-i Huzeymem yani muhaddislerin, hadis alemlerinin bu hadisleri zayıf olarak kabul etmeyen alemlerin isimlerini mesela zikredeyim. İbn-i gibi, İbn-i Hibban, İmam Nevevi, İmam Tirmizi, Süleyman bin Nasr Ulvan, Elbani, Şuaib-i Arnavut gibi muhaddisler ne yapmışlar? Bu rivadleri zayıf kabul etmemişlerdir. O yüzden doğru olan nedir Müslümanlar? İkinden önce dört rekat namaz kılmak nedir? Böyle bir sünnet ikindiye bağlı ikinden sünneti diye böyle bir namaz vardır. Ancak ecir bildiren bir rivayet olduğu için teşvik edici bir rivayet olduğu için ben İbn Ömer rivayetini size aktarmak istiyorum. Ali radıyallahu anı rivayetin değil İbn Ömer'in aziz rivayetini aktarmak istiyorum. İbn Ömer radıyallahu rasulullah sallallahu bakın şöyle dediğini aktarıyoruz. Diyor ki Ebu Davud'da Tirmizi'de ve İmam Ahmed'in Müsned'ine geçen bir hadis diyor ki Rahimallahu mer'an salla arba'an qabla'l önce 4 rekat namaz kılan kimseye Allah rahmet etsin diyor. Bakın Aleyhissalatu vesselam'ın bu duasına mazar olmak isteyenler ne yapsınlar? Nafilelerine bunda kalsınlar. İkindi namazlarını. önce, ikindi zaman okuduğundan sonra ne yapsınlar? Dört rekat daha namaz kılsınlar. Rabbim Celle Celle bize bunu nasip etsin, bize bunu kolaylaştırsın. Gerçekten bizim bu selefi caminin nefsine çok zor gelen bir şey, hiç yapmamış olduğumuz bir şey. Tabi bunu yaparken de tabii sürekli bir şekilde yapmıyoruz değil mi? Sünnet olan ne? Sünnet olan gayrimüvekket olduğu için bazen yapıp bazen yapmamak. Ama mesela bizim günümüz toplumunda hakim olan Müslümanlar, işte günümüz cami cemaatine, işte hacı amcalara, hacı dayılara hakim olan düşüncene iki namazının ilk sünneti ve daha başka işte daha diğer namazlara da konumuz iki namazının ilk sünneti olduğu için iki namazının sünneti daima kılınmazlar lazım. Sen hele bir bir defa bile olsa onların önünde bu hacı amcaların, hacı dayıların sen bir iki namazının sünnetini kılmadan direkt bir farza girsen. Sana ters ters bakarlar, sana yan yan bakarlar, Ça kaşlarını çatarlar, sana tartışırlar, niye öyle yapıyorsun? bastonunu böyle vur, yani sana böyle bir kızar yani. Ancak böyle bir şey yok, bu Rasulullah bazen yaptığı, bazen yapmadığı. Sünnete tabi olmak istiyorsak, bazen de terk edeceğiz. Bazen terk etmek de nedir? Sünnete tabi olmaktır yani. O yüzden sürekli yapmak, aynı farzmış gibi yapmak bu nedir? Cahilliktir maalesef. Toplumumuzun cehaletlerinden bir tanesidir ama tabii bizlere nedir? Tam tersi maalesef. Hani biz tabii hiç kılmıyoruz yani peygamberin bazen kılıp bazen kılmadığı gibi namaz ama biz selefi camia maalesef hiç kılmıyoruz zaten. bizimle tam tersi yani ifrat ve tefriz arasında olmamız gerekiyor. Yani bizim selefi camia inancına göre müekke sünnetler yani peygamberin sürekli yapmış olduğu sünnetler bizim bize göre ne? Peygamberin bazen yaptığı bazen yapmadığı ama gayrimüekkez sünnetler normalde ne demek? Peygamberin bazen yapıp bazen yapmadığı ama bizim selefi düşünceye göre gayrimüekkez sünnetlerdir peygamberin hiç yapmadığı sünnetler. Nasıl? Hem sünnet oluyor hem de peygamberin hiç yapmadığı sünnet oluyor. Tabi bunu söylemiyoruz ama amelimizle biraz bunu göstermiş oluyoruz. Yani Allah bizleri etsin, bize nafileleri sevdirsin yani. Ve yine demiştik ki Müslümanlar bakın gayrimüekked sünnetleri sayarken demiştik ki bu birinci mesele. Yani iki namazının öncesinde dört rekatlık namazla alakalı söylemek istemiş olduğum şeyler. Bir de demiştik ki Müslümanlar hanefilere göre gayrimüekked olarak yassı namazından önce dört rekatlık bir namaz daha var demiştik. Hanefilere göre tabii, Şafiler ve hanbelere göre böyle bir şey yok. Aynen bununla mesela cami cemaat, hacı amcalar, hacı çok sık bir şekilde tutarlar. Kesinlikle yas namazdan önce dört rekatı asla ihmal etmezler. İhmal edenler de böyle ters ters bakarlar. Gerçekten bakın böyle bir şey var mı? Yaslı'nın önce yatsıya bağlı yasının sünneti diye dört rekat bir namaz var mı? Bakın Müslümanlara bu namazın sünnet olduğuna dair hiçbir rivayet yok. Hiçbir tane. Böyle bir namaz yok Müslümanlar, Yasamadan önce yasya bağlı bir dört rekatlık namaz diye bir namaz yok, hiçbir rivayetle geçmiyor. Hatta bakın günümüzde Hanefi mezhebine mensup olan İmam Ebu Hanife'nin şiddetli savucunu yapan birisi mesela söyleyeyim size, Ebu Bekir Sifir adında mesela birisi var, sana dinden sorarlar diye bir kitap var. Orada o adam da açık bir şekilde söylüyor hani Hanefi mezhebine bağlıdır hatta bazı yerlerde tahassupçuluk da yapan birisidir bu konuda. O bile bakın söylüyor diyor ki bildiğim kadarıyla yasının ilk sünneti hakkında ''Hususi bir rivayet mevcut değildir.'' diyor. Başka bir yerde hatta bildiğim kadarıyla da demiyor. Böyle bir rivayet mevcut değildir diyor yani. O yüzden Hanefelerin gayrimüvekketlemiş olduğu böyle bir namaz nedir? Yoktur. Ancak Müslümanlara bakın iki mesele açıkladı. İkin namazdan önce bir de yaslı namazdan önce. Bakın, velev ki Müslümanlar iki namazından önce dört rekatlık bir namaz olduğunu kabul etse, etmesek bile ve hatta işte yaslıdan önce böyle dört rekatlık bir namaz olmasa bile Müslümanlar ancak bakın Hani bunları kabul etmesek bile yani dört rekatlık namaz yok ikin namazından önce bu görüşü mesela alsak ve de yas namazından önce evet dedik ki böyle bir namaz yok dedik. ki bakın bunu kabul etsek bile Müslümanlar bakın şu okuyacağım hadisten ötürü ikindiden ve yaslı namazından önce gayrimüvekket olarak nedir istediğin kadar namaz kılabilirsin ama ikindinin sünneti diye değil yaslının sünneti diye değil. Hatun iki gün önce sünnet var da yaslı özamazdı özellikle konu edince olursak yaslı'nın sünneti diye değil ama ne yapabilirsin yaslı önce istediğin kadar iki dört altı sekiz istediğin kadar kılabilirsin bakın hadiste ne geçiyor diyor ki Bukhar'da geçen bir hadis beyne kulli ezaneyin sala beyne kulli ezaneyin sala Peygamber diyor ki her iki ezan arasında yani her Kametle ezan arasında bir namaz vardır. Her kametle ezan arasında bir namaz vardır. Bak namaz kelimesi mutlak olarak söylenmiş. İki de olabilir, dört olabilir, altı sekiz olabilir. Sonra bakın sim nakale filterize. Sonra Peygamber üçüncü defa daha diyor. E her iki ezanla kamet arasında namaz vardır. Üçüncüsünü dedikten sonra diyor ki li menşa isteyen kimseyi, yani müekket değil bu. Bazen yapılır, bazen yapılmaz. O zaman demek ki bile ki biz bunu kabul etmesek bile yas namazdan önce bir namaz yoktur demesek desek bile. Ancak bu hadis gösteriyor ki Müslümanlar her ezan ve kamet arasında ne vardır? İki rekatlık bir sünnet vardır. O yüzden bunu bu sünnette arası da müekket, gayrimüekket olarak tabii böyle bir namaz vardır. Aynı şekilde mesela bu hadisin ummana ne de gelir? Akşam namazının önce iki rekat da gelir değil mi? Akşam namazından önce eğer sonuçta hadis genel olarak silinmiş. Her ezan ve kamet arasında diyorsa o zaman demek ki akşam namazın ezan okunduktan Akşam kametik, namaz için kamet getirilme arasında ne yapabilirsiniz? 2 4 6 8 ama akşamın sünneti diye değil tabii ki. Ne yapabiliriz? İstediğimiz gibi namaz kılabiliriz. Ancak şey de işinde içinde tabii bu geçerlidir. Tabi hadesinde bazı istisnaları var ama ona tabii girmeye gerek yok şimdi. Ama tabii şunu söyleyeyim. Yani Hanefi mezhebine göre hatırlarsanız önceki hutbemde söylemiştim. Akşam namazını önce onlar namaz kabul etmezler ama hadis çok genel. Hadise göre akşam namazından önce de yine iki, dört, altı kılmak lazım ama Hanefi mezhebi ne yapıyorlar? Bu hadisin genelliğinden bunu çıkartıyorlar. Diyorlar ki akşam namazı diyorlar bundan hariç. Tabii başka da istisnalar var ama özellikle Hanefiler ne yapıyorlar? Diyorlar ki akşam namazından önce hiçbir namaz kılınmaz. İster akşam namazının farzına bağlı olarak olsun ister normal bir nafil olarak olsun. Akşam namazının farzdan önce hiçbir namaz yoktur. Ezan okunduktan sonra direkt farz kılınır. Başka bir şey kılınmaz diyorlar Hanefiler ama Doğru olan tabi nedir? Bu görüşteydi. Akşam namazından önce en az bazen bazen tabi en az ne yapmak iki reket namaz kılmak nedir? Bazen müstahaptır. Aqulu qawlih ada ve astaqfirullahi wa lakum walisaaili almu'minina fastaqfiruhu yaqfurla. Inna alhamdulillahi na'hamduhu wa nastainuhu wa nastaqfiru billahi min min a'malina. Men ve men fala Ve illallah, ve Muhammedan abduhu, Değerli Müslümanlar, kitaplarımızda farza bağlı olan sünnet namazlardan bahsedilirken Cuma namazından önce ve sonra kılınan sünnetlerden bahsedilmemiş. Ancak Cuma namazı da sonuçta farz olan bir namaz olduğu için yeri gelmişken ondan da bahsedelim. Bu da gerçekten önemli yani Cuma namazından önce cuma namazına bağlı cuma'nın sünneti diye bir ilk sünnet var mı ve cuma namazından sonra bir sünnet var mı İnşallah ondan bahsetmeye çalışayım inşallah bu konuda alimlerin iki görüşü var kim alimler diyorlar ki cumadan önce cumaya bağlı bir sünnet namaz vardır diyorlar ama kim ulema ise diyorlar ki cuma namazından önce cuma namazının öncesinden bahsediyorum cumaya bağlı cuma'nın sünneti diye bir namaz yoktur ve sayı olan görüşte müslümanlar Budur. Ama kişi ne yapar? Cuma ezanının okunmasından önce yani imam daha doğru bir ifadeyle imam minbere çıkana kadar diyelim meside geldi birisi. Işte ezanın okunmasına mesela daha bayağı diyelim bir var bir 15 dakika 20 dakika var yarım saat artık ne zaman meside gelmişsen. meside ne zaman gelmişsen istediğin kadar nafile kılabilirsin. Ama Cuma'nın tabi sünneti değil zaten daha vakit girmemiş. Hani kişi meside girdiği zaman ilk başta tahiyyatül mescid namazı kılar. Ondan sonra dilediği kadar ne yapabilir? İki kılar, dört, altı, sekiz. Ta imam hutbeye çıkana kadar, istediği kadar namaz kılabilir. Ama bakın Cuma'nın sünneti diye tabi değil bu. Biz ne diyoruz? Cuma'ya bağlı Cuma'nın sünneti diye bir namaz yoktur diyoruz. Doğru olan nedir? Bu görüştür. Ama dediğimiz gibi mesleğe bir kimse ne yapabilir? Kılabilir. İbn-i Teymi Rahimallah da diyor. Yani bu diyor sahabeden rivayetlerle gelmiştir diyor. Sahabeler ne yaparlardı? Mesle gittikleri zaman Cuma günü girdikleri zaman kolaylarına gelene kadar, istediklere kadar ne yaparlardı? Kıllarlardı. Sahabeden kimisi diyor 10 rekat kılardı, kimisi 10 rekat kılardı, 12 rekat kılardı, kimisi 8 rekat kılardı, kimisi bundan daha az kılardı diyor. O zaman dolayısıyla Müslümanlar Cuma'dan önce istediğimiz kadar Cuma'nın sünneti diye değil kılabiliriz. Mutlak nafilenizle ama normal bir Cuma'ya bağlı sünnet niyetiyle tabii ki değil. Neden dolayı Müslümanlar? Niye bu yani görüş doğru? Çünkü Peygamber sana zamanda Hz. Ebu zamanda zamanında, Hz. Ömer zamanında ve Osman radıyallahu anh'ın Hilafet'in ilk zamanlarında zaten Cuma namazı için ezan ne zaman okunuyordu? Ezan zaten tam imam hutbeye çıkar, imam minbe minbere çıkar, selam verir öyle okunuyordu. Ezan okunduktan sonra ya namaz olur mu? Ezan okunduktan sonra nasıl namaz olsun? Peygamber s.a. Bilal radıyallahu anh'ın ezan okuyordu... Hemen ne yapıyordu? Minbere çıkıyordu, Minbere çıkıyordu. İberler radıyallahu anh'ın ezan okuyordu ve sonra ezandan hemen sonra hiçbir sahabe ayağa kalkmadan Peygamber selam bir iki rekat namaz kılayım, öyle hutbe vereyim demeden direkt hutbeye başlıyordu. O zaman Peygamber ne zaman bu namazı kılmış yani? Eğer Cuma'ya bağlı diyorsak, e Cuma namazının vaktinin girdiğini ifade eden o, o ezan, iç ezan, sadece bir defa iç ezan okunuyordu. Sonra Osman radıyallahu anh zamanında dış ezan da okunmaya başladı. Yoksa normalde Cuma günü sadece okunan ezan nedir? İç ezandır ama belli masraatlardan dolayı Osman radıyallahu ne yapmıştır? İç ezandan başka ilk ezan olarak okutulmuştur, yani şu ana günümüzde de okutuluyor sonra bir de ikinci olarak bir iç ezan okutulmuştur. Ama peygamber zamanında Ebubekir, Ömer ve Osman radıyallahu ilk zamanlarında nedir? Böyle bir ezan yoktu, sırf iç ezan vardı. E, i̇ç ezan okunuyordu, cuma namazının vakti giriyor işte, hemen peygamber rutbeye başladı. o zaman. Cuma'nın ilk sünnet diye o zaman bir sünnet namazı kılınmamış oluyor dolayısıyla. Gerçekten bir ara olsaydı o zaman Bilal ezan okunuyor, sonra bir ara oldu, olsa o zaman deriz ki evet az evvelki hadis ''Beyne kulli edâne yine her iki kamet ve ezan arasında namaz vardır diye hadis okudu ki o zaman bu hadise girerek deriz ki iki rekat, üç rekat, beş rekat, e, dört rekat diye Cuma'nın ilk sünneti diye ne yapabiliriz, bir namaz kılabiliriz diyebiliriz ama böyle bir şey yoktu yani. Ve bu görüş bakın iki görüşten birisi dedik, bu görüş Müslümanlar İmam Malik'in görüşüdür. Ve İmam Ahmet'in mezhebinden meşhur olan görüştür ve İmam Şafir'in mezhebinde de bir görüştür. Bunlara göre nedir? Böyle bir namaz yoktur. Tabi şöyle bir şey denmez yani ama sonra işte bu öğle namazına benzemiyor mu? Nasıl ki öğle namazdan önce sünnet varsa bunda da sünnet varsa. Hayır öğle namazına benzemiyor. Evet öğle namazının vaktinde kılınabilir cuma namazı ama öğle namazına hiç benziyor mu? Cumanın, bir kere cuma sesli bir şekilde kılınıyor öğle namazı dört rekat kılınıyor farzı, bu iki rekat kılınıyor. Cuma'nın kendisine bir takım şartları var, hutbesi var. Yani öğle'ye benzemediği için dolayısıyla öğleden önce nasıl kılıyorsak öğle'ye bağlı olarak cumadan önce de kılalım denilmez. Yani doğru olan bu konuda budur. Peki Müslümanlar bunu bildikten sonra Cuma'nın sonrasında peki namaz var mıdır Müslümanlar? Cuma'nın sonrasında, evet Cuma'nın sonrasında namaz vardır. Bu konuda bakın, yani, rivayetler gelmiştir. Bir rivayete göre Peygamber sünnetin iki rekat kıldı yani iki rekat kıldığı sünnet var. Bir de Dört rekat kılınma dair de bir sünnet var. Cuma namazından sonra Cuma namazının sünneti diyor. Cuma'ya bağlı olarak iki rekat diye bir rivayet de var, dört rekat diye bir rivayet de var. Bundan dolayı işte bu rivayetlerin farklılığından dolayı Müslümanlar, ulemanın farklı görüşleri var. Mesela kim âlimler diyorlar ki Cuma'dan sonra iki rekat kılınır diyorlar. Kim âlimler diyorlar ki, ki fakihlerin genelde bu görüştedir, dört rekat kılınır diyorlar. Cuma'dan sonra dört rekat vardır diyorlar. Kim âlimler diyorlar ki ister kişi iki rekat takılabilir. Dört rekat da kılabilir, muhayyerdir diyorlar, problem yok. Kim alimler de diyorlar ki bakın, İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyım rahim bu görüşte eğer ki diyor kişi mescitte kılacaksa, eğer kişi cumanın sonrasında eğer ki sünneti mescitte kılacaksa kaç kılsın? Dört rekat kılsın ama eğer mescitte değil evde kılacaksa o zaman iki rekat kılsın. i̇bn yani Teymiye Teymiye, İbn-i Kayyım, bu görüştedir. Nitekim mesela Ebu Davat'ta da geçen bir rivayette göre i̇bn Ömer öyle yaparmış. Mescid'de namaz kılığı zaman dört rekat kılarmış, evinde kıldığı zaman da kaç rekat kılarmış? iki rekat kılarmış. Mesela bir başka görüşte şöyle altı rekat kılınır diye mesela bir görüş de var. Altı rekat kılınır diye bir görüş de var ancak bu yani görüşlerden hepsiyle de amel edilebilir herhangi bir sıkıntı. Yoktur yani illa iki rekat kılınacak diyen alimler dört rekat kılınmaz bizzat işlenmiştir diye bir şey söylemiyorlar. Mesela eftaliyet meselesi bu daha eftaldir meselesi ve cumadan sonra kılınan sünnetler Müslümanlar sünneti müekkededir. En azından iki rekat bari kılalım. Ne demek ki sünneti peygamberin daima yaptığı çok nadiren terk etmiş olduğu bir özürden dolayı terk etmiş olduğu bir namazlar olduğu için hemen cuma namazını kılıp zaten tesbihat da yapmadan bazımız maalesef kalgıyoruz. böyle değil. Tespiyatımızı yapalım, sonra da en azından bir iki rekat namaz kılalım yani. Hadi mescitteyiz dört rekat kılma görüşü de var, tamam o görüşü, o görüşü de amel etmeyebilirsin. İki rekat da kılsan problem yok. En azından bir iki rekat kılalım. Çünkü müekkede, Sünneti i müekkede peygamberin devamlı kılmış olduğu, sen bunu sürekli terk edersen mekruh işlemiş olursun. Geçen haftaki hutbede zaten onu belirtmiştik hatırlarsanız. Bir de Müslümanlar şu meseleyi de inşallah izah edip bitiriyorum. Peki bakın bu nafire namazları. Hatta genel olarak ister bu farza bağlı namazlar olsun ister başka nafile namazlar olsun. Nafile namazları nasıl kılmak eftaldir? İki iki kılmak mı daha eftaldir yoksa dört rekat mı kılmak daha eftaldir? Yani bir selamla dört rekatta mı kılmak daha eftaldir? Bakın Hanefi mezhebine göre dört rekat kılmak daha eftaldir. Yani iki iki de da kılınabilir Hanefi'lere göre ama Hanefi'lerde faziletli olan eftal olan nedir? Nafile namazları ister bu farza bağlı namazlar olsun ister başka namazlar olsun Nedir? Dört rekat kılmak bir anda. Bir selamla dört rekat kılmak nedir? Daha faziletlidir. Hanefilere göre tabi ama yani İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise gece nafileleri iki iki kılmak daha eftaldir. Ama İmam Ebu Hanife'ye göre ister gece nafileler olsun ister de gündüz nafileler olsun. Dört rekat kılmak nedir? Daha faziletlidir ama cumhur ulemaya göre, alimlerin geneline göre Müslümanlar, Malikler, Şafirler, İmam Ahmet, Cumhur bunlar diyorlar ki İster gece nafileler olsun, ister gündüzleyin kılınan nafileler olsun. Yani bunun içine bak farza bağlı olan sünnet namazlar da geliyor. İki yıkı kılmak daha faziletlidir. Dört rekat kılacaksın mesela öğleden önce. Nasıl kıl? İki yıkı kıl. İkinden önce dört yıkı kılacaksın. Nasıl kıl? İki artı iki kıl. İki kıl selamlar sonra bir iki daha kıl. Bu Allah izniyle nedir? Daha efteldir demişler ama kişi dört rekat da de kılarsa demişler cumhur bir beis olmaz. Sadece iki yıkılmak yıkı daha faziletlidir demişler. Ve bir de Müslümanlar bakın sabah namazının sünnetinin ve akşam namazının sünnetlerinin ilk rekatında Kulya Eyyül Kefirun suresini okumak sünnettir. Aynı şekilde sabah namazının ve akşam namazının sünnetlerinin ikinci rekatında da İhlas suresini okumak sünnettir. Yani özellikle sabah namazının sünnetlerini ve akşam namazının sünnetlerini kılarken ilk rekatta Kulya Eyyül ikinci rekatlarda ise İhlas suresini okumak nedir? Sünnetlerin yani Hem sabah hem de akşam ne yapıyorsun? Şirkten beri olduğunu, müşriklerden beri olduğunu ilan ederek ne yapıyorsun? Sabaha giriyorsun, akşama giriyorsun. Bunun böyle de bir hikmeti var. Tabi sabah namazının ilk rekazında Bakara suresinin 136. ayetinin de okunacağı yine rivayetlerde geçiyor. ikinci rekazında da Ali suresinin 60. ayetinin de okunacağı geçiyor. Bu sünnetlerde ne yapılabilir? Uygulanabilir. Yani bu konuda daha farza bağlı sünnetler namazları alakalı, Müslümanlar daha başka söylenecek şeyler de var. Uzatmayalım inşallah farza bağlı sünnetlerle alakalı söyleyeceklerimizi bu kadar inşallah kifayettir.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 اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إنك سميع قريب مجيب الدعاء استجب دعاءنا يا مجيب الدعوات يا رحمن يا رحيم يا غفور يا حليم يا ذا الجلال والإكرام يا تواب توجهنا إليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من كل أمراض القلب يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من الريا. اللهم طهر قلوبنا من الكبر ومن الحسد ومن العجب يا رب العالمين. اللهم نوّر قلوبنا بالتقوى وبالإخلاص يا رب العالمين. Allahümme eyyidil mücahidne bi melâiketike ya rabbel alemin. Allahümme elhiqnâ bihim. Allahümme rzuqnâ bişşehâde ya rabbel alemin. Allahümme ansurhum nasran muazzaran ya rabbel alemin. Allahümme aleyke bi'e'dâihim ya rabbel alemin. Allahümme aleyke Amerika Allahümme aleyke Rusya, Allahümme aleyke bi İran, Allahümme aleyke bin Nusayriye, Allahümme aleyke bi, bi kullil kuffaril adin ya Rabbel alemin. Allahümme dammirhum tedmiren kebira, vel anhum le'nan kebiren Nakil Kürsüsü, Kur'an Kur ve, ve Sünnet'ten Hayata. hayata. Nakilkursusu.com